Europa Express. Europa Express. Avrupa Ne Konuşuyor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 Epey bir aradan sonra beraberiz gene Avrupa ne konuşuyoruz? Evet, evet e, sizinle e, e, sizin sesinizi radyodan duymayalı yani bu programı yapmayalı dört hafta olmuştu. E, evet sizin sesinizle e, başlamak e, güzel oldu. E ee, Avrupa ne konuşuyor ee, sizin yokluğunuzda en çok konuşulan <gülüyor> Avrupa'da en çok konuşulan meselelerden bir tanesi Türkiye'de ee, onu onu anlatacağım ee, e... Şeylerden de bahsedeyim, daha sonra nelerden bahsedeceğim. Ee, İspanya'da kadınlarla ilgili iki önemli e, yasa hazırlığı var, ondan bahsedeceğim. Bir de Hollanda kalorifer sistemlerini e, değiştiriyor sıfır karbon emisyonu için, ondan bahsedeceğim. Ama dediğim gibi önce e, NATO'da Ankara engeliyle e, başlayalım. E, şimdi biliyorsunuz işte Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO e, üyeliğini, e, üyeliği için bazı e, şartlar e, getiriyor. E, son programımızda ben aktarmıştım aslında, e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin sılağı, Olması bekleniyordu ve e, süreç bu şekilde ayarlanıyordu. Zira İsveç ve Finlandiya için NATO'ya giriş sürecinin hızlı olması önemli çünkü e, Rusya'nın bu dönemde bir saldırı oluştu. E, Rusya'dan bir tehdit e, olabileceğini düşünüyorlar. O yüzden bir an evvel bunu yapmak e, istiyorlar ve süreci nasıl hızlandırırız e, diye konuşuyorlardı aslında bundan 3 e, hafta öncesinde. Ve bu geçiş sürecinde de e, örneğin Amerika'dan e, ya da İngiltere'den, Britanya'dan e, herhangi bir saldırı olması durumunda güvenlik garantisi alma yönünde bir takım anlaşmalar ve e, görüşmeler olmuştu. Ve hatta e, yani Rusya'nın işte bu İsveç ve Finlandiya ile ortak olduğu bir takım yani yakın olduğu bir takım adalara e, asker çıkartabileceği dolayısıyla hani işgal altındaki bir ülke NATO'ya giremiyor. E, bu şekilde sembolik e, bir saldırıyla işgalle engelleyebileceği e, konuşuluyordu. Hani bu nedenle bu süreci hızlı yapalım diyorlardı. E, o arada işte Türkiye'nin e, itirazları ortaya çıktı. İsveç'ten e, nasıl okunduğunu bilmiyorum. ETC, ETC ya da etc. E, diye bir haftalık gazeteden bir yorum aktararak e, başlayayım e, yorumları aktarmaya. Bu sol eğilimli haftalık yayınlanan bir gazete. E, Türkiye'nin tavrını şöyle yorumluyor bu gazetedeki yorumcu. Erdoğan eline geçirdiği fırsatı değerlendirdi. Bir şakrak kuşu gibi şişirdi küçük göğsünü. İsveç ve Finlandiya giremez. Çünkü İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi dedi. Son 10 yılı muhalifleri, akademisyenleri, gazetecileri ve canını sıkan diğer herkesi uydurma terör suçlamalarıyla hapse atarak geçiren vasat diktatör. Kürtler bu olan bitenden en çok etkilenenlerdi. Erdoğan şimdi taleplerde bulunuyor. Türkiye'nin istediği herkesi iade edin, onları işkence hanelere ve düzmece mahkemelerimize gönderin. Natoya hoş geldiniz. Böyle sert bir yorum, hani buradan şey de söyleyeyim, bu yazının üstünde durduğu önemli noktalardan bir tanesi işte Kürtler meselesi. Kürtlerin en çok bu süreçte zarar görenlerden birisi olduğu ve İsveç'in Kürtleri yüzüstü bırakmaması gerektiğini söylüyor bu yorumcu. Böyle buradan başka birkaç yorum daha aktaracağım. Genel olarak Avrupa'ya baktığımızda işte Türkiye'nin NATO'daki ahengi bozduğu, bir müttefik olarak güvenilirliğinin yeniden sorgulamasına yol açtığı şeklinde yorumlar var. Örneğin Hollanda'dan The Telegraph gazetesinden bir yorum aktarayım. Türk lider taleplerindeki ısrarını sürdürürse NATO'nun birliğinde önemli bir yedik açmış olacak. İsveç ve Finlandiya'ya yönelik yersiz taleplerde ısrarcılık, Türkiye'nin bir müttefik olarak güvenilirliğine yönelik şüpheleri yeniden gündeme getiriyor diyor. Şipigel'de e, bir yorum var. E, yani Erdoğan'ın kötü bir emsal oluşturabileceği söyleniyor. İşte Hırvadistan Cumhurbaşkanı da o, e, İsveç ve Finlandiya'nın katılımını onaylamak için taleplerde bulunma konusunda şimdiden cesaret kazanmış görünüyor hı, demiş Şipigel'deki e, yorumcu. E, ama bunun yanı sıra işte real politika e, bu, bu real politika uygulamak lazım ve Türkiye'nin taleplerini oturup konuşmak lazım da diyorlar bununla birlikte. E, Danimarka'dan Politiken gazetesinden diyorum şöyle kısa vadede Türkiye'nin şantajları maalesef Erdoğan'ın bazı tavizler ve belki de para almasını sağlayacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını sağlamak için bu bedeli ödemeye değer. Ancak Batı'nın uzun vadede kendini Türkiye'nin demir pençesinden kurtarması da şart. Şeklinde bir yorum. E, son olarak da e, yine İsveç'ten bir yorum aktaracağım bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili Expressen e, Türkiye eleştirilirken tüm bunlarla ilgili olarak ee, İsveç aynı zamanda kendi işte ahlaki büyük güç cakası bozuldu şeklinde yorumlar var işte ahlaki olarak kendisini yüksek bir pozisyona e, koyuyordu ama o benlik imajı Türkiye'nin bu itirazıyla sarsıldı şeklinde bir yorum şöyle e, diyor yorumcu tırnak içinde ahlaki büyük güç İsveç şimdi şeytanla pazarlık yapmak mecburiyetinde. Pis işleri başka ülkelere yaptırmayı tercih eden bir ulus için sert bir uyanış. İsveç real siyaset konusunda bedeli ağır olan bir ders alıyor demiş İsveç'teki bu yorumcudan. Evet yani bu çok yakın bir zamanda bugünlerde bir görüşmede olacak galiba İsveç ve Finlandiya başbakanlarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı arasında değil mi? Evet evet. Yani bu yüksek perdeden karşı çıkışların sonunda şey olacağı, bir anlaşmaya varılacağı varılacak gibi görünüyor ve buralarda da söylendiği gibi yani diğer pek çok yorum var bu konuda Türkiye'nin istediklerini vermek konusunda işte bir takım tavizler yani İsveç'ten ve Finlandiya'dan da zaten hali hazırda işte PKK ile ilgili ya da iadelerle ilgili bir takım sinyaller geldi. Bu konuda gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde ya da haftalarda. Evet. Türkiye evet. ile görüşmeyi dört gö neredeyse dört gözle bekliyoruz şeklinde bir açıklamaya rastladık bir yerde İsveç Başbakanı hanımefendinin. Yani bu ekspreslerindeki yorumları da bir ölçüde haklı çıkaracak bir yani işte değerlerden biraz taviz vereceğine dair de yani temel değerlerin ön planda olmayabileceğini gösteren bazı ipuçlarını da rastladığımızı söyleyebiliriz belki. Evet, real politika böyle bir şey. Uluslararası siyaset son derece çetrafi bir mesele diyerek böyle yapıyorlar. Haklısınız. E, bu hafta şimdilik e, bu kadar aktarayım NATO ile ilgili olarak. Önümüzdeki haftalarda bunu takip etmeye devam edeceğiz elbette. İspanya'ya geçelim. İspanya'dan iki önemli e, yasa haberi var. Birincisi e, İspanya hükümeti 10 Mayıs'ta kadınlara ayda 3 gün adet izni verilmesine yönelik bir yasa tasarısını onayladı. E, bu yasa tasarısı geçtiği zaman İspanya bu konuda kadınlara adet izni veren Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke olmuş olacak. E, yasanın Yasa henüz netleşmedi ve bu ayda üç güne kadar adet izni nasıl olacak e, bu şu anda tam belli değil. E, ama e, revi nedeniyle adet nedeniyle ciddi ağrılar e, çeken kadınlar işte bildiğim ağrım var bu nedenle dediklerinde. Ve bir doktordan da rapor benzeri bir şey aldıklarında bu izin kullanabilecekler. Yani en azından şimdilik öngörülen bu. Dediğim gibi ayrıntıları yani nasıl olacak şu anda net değil. İspanya'dan Kadın Enstitü Başkanı'nın şöyle bir ifadesi var. Adetin kadınla, kadınlara bazı haklar verilmesini sağlayacak fizyolojik bir süreç olduğunu e, idrak etmekte güçlük çekiyoruz. Bunu şimdi nihayet yapıyoruz e, diyor. EPS'den diyorum, türlerin hayatta kalması için bu derneye önem teşkil etmesine rağmen regli, menstruasyonu çevreleyen damgalama, utanç ve sessizlik de böylece ortadan kalkmış oluyor diyor. Evet. İspanya'dan bir erkek yorumcu CTXT gazetesinden şöyle demiş, beni defalarca acil servise düşürüp bir iğne için yalvarmama neden olan böbrek taşı ağrısına benzer bir ağrı olduğunu söylüyorlar, regle ağrısının. Böyle bir acıyla çok kez işe gitmek zorunda kalan iş arkadaşlarım, kız kardeşlerim ve kız arkadaşlarım için bunu kutluyorum, kadehimi kadehimizi size kaldırıyorum demiş. Yani bu yasa aynı zamanda bu en, önemli, en öne çıkan noktası ama bununla birlikte başka düzenlemeler de var. Örneğin pedler ve tamponda da işte belgi düşüşü getiriyor ya da kürtajda bir takım esneklikler de getiriyor. Bunları da söylemek lazım. Bir yandan ama bu bazı kimsiler tarafından gayet takdirle karşılanırken bunun olumsuz sonuçları olabileceğini söyleyenler de var. Bunlar genellikle erkekler. Nasıl ee, olumsuz sonuçları olacakmış? Şöyle ki, erkekler açısından e, olacaktır. <gülüyor> diyorlar ki, e, ait. Çünkü izin kullanma hakkı olan bir adayı istihdam etmeyi göze alamayan işverenler kadın adaylardan ziyade erkek adayları işe alacaktır. Nihayetinde kaybedenler kadınlar olacak demiş. Yani şöyle yani kadınla ilgili işte kırılgan zayıf kadın imgesi var. Ee, bu onu bu düzenleme o imgeyi pekiştirecek. İşte kadının Doğal olarak işte doğuştan bir hastalık getirdiği gibi bir anlayışı akıllara sokacak gibi şeyler söyleniyor. Ama yani reel olarak istihdam iş gücü piyasasında kadınların işe girmesini engelleyebileceği yönünde şeyler var. Ama tabii yani bu doğumla ilgili olarak da böyle şey böyle bir şey söylenebilir. E o halde doğum izni deme vermeyelim. Yani e aksine bunun bunu telafi etmek için, bunun önüne geçmek için e, adımlar atılması gerek bu izni vermekten vazgeçmek e, yerine. E, bu arada şey söylemiştim, e, Avrupa, İspanya bu böyle bir, bir yasa çıktığında e, böyle bir adım atmış olan ilk ülke olacak Avrupa Birliği'nde. Japonya'da, Güney Kore'de, Tayvan'da ve İndonezya'da buna benzer bir e, çerçeve varmış. Ee, şöyle Japonya'da mesela kadınların %48'i e, bazen izin almak istiyorum yani ciddi ağrıları oluyor diyor. Kadınların %48'i böyle söylüyor. Ama bu izin hakkını kullananların oranı %10'da e, kalıyormuş. Yani kullanılmasında da e, yani kadınlar hiç de o kadar rahat e, davranamıyor. Bunu da görüyoruz. Ama önemli bir değişiklik olacak e, iş gücü piyasasında. İspanya böyle şeyleri Avrupa'nın gündemine sokuyor. Evet, itiraz edenlerin, e, erkeklerin özellikle şey, işverenlerin bu verimli çalışmasını düşünmesi çok göz yaşartıcı doğrusu. Evet, evet. Kesinlikle ayrı kesinlikle. E, İspanya'da erkekleri kızdıran bir yasa... E, hazırlığı daha var. Parlamentodan geçti yasa. Senato'dan onaylanması gerekiyor. E, sadece evet, evettir şeklinde formüle edebileceğimiz bir yasa. Cinsel saldırı vakalarında e, açık rıza en temel nokta olarak ele alınacak. Yani cinsi de. Açık rızanın e, olması gerektiğini yasaya geçiren bir şey. Bu ne demek? E, yani bazen cinsel saldırı olduğunda e, hakim diyor ki işte burada hiçbir e, direnme emaresi görmüyoruz. E, e, o halde bu saldırı değildi ve o halde sen ne istiyordun e, şeklinde e, yorumlar yapılabiliyor. Bunu engellemeye yöneliktir bu. Yani şiddet, direnme, baskı delili aranmayacak bundan sonra bir kadın, bu insan bana cinsel saldırıda bulundu dediğinde. Açık olarak yani diyelim ki alkolün etkisi altında ya da şoki olmuş bir vaziyette ve hayır diyemiyor. E, ama bu, bu da e, bir e, saldırı durumu sayılacak dediğim gibi işte cinsel ilişkide açık olarak rızasını ifade etmiş olması yani onun da isteyerek cinsel ilişkiye girmesi e, bir e, cinsel ilişki için e, bir cinsel ilişkinin böyle olması gerekiyor şeklinde e, bir e, yasa bu. Böyle bir rıza olmaksızın saldıranlar 15 yıla kadar hapisle yargılanabilecek. İşte Eşitlik Bakanı İren Montero'nun açıklaması, den itibaren İspanya tüm kadınlar için daha özgür, daha güvenli bir ülke şeklinde. Ve yorumları da baktığımızda işte feminist politikanın, e, İspanya'da da kanıtlandığı üzere kadınların yanı sıra LGBTİ'lere ve çocukların hakları söz konusu olduğunda işe yarayan tek bir şey var. O da feminist politika şeklinde bir yorum. Deutsche Zeitung'dan Almanya'dan. E, bu da e, işte yine kadınların ya da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Evet burada... Olumsuz bir yorum yok mu erkeklerden? böyle olması işverenlerin işi, işi zora sokar filan diye. <gülüyor> Oo, bir de bir de bir de rızası mı olacak kadının ne, ne ne kadar çok şey istiyorsunuz diyen erkekler var. Evet, var. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet. Biri... Ee, ee, İspanya'dan e, Hollanda'ya çok farklı bir meseleye geçelim. Hibrit ısı pompası. Ee, bu da yani biraz teknik bir konu ama e, şey e, sıfır karbon e, emisyonuna geçişte e, bu da önemli bir adım olarak e, kabul ediliyor. Bilmiyorum hani siz geç diyecek misiniz ama e, Hollanda'da 2026'dan itibaren. E, konutlarda sadece fosit yakıt kullanımına yönelik e, kurulum yapılması yasaklanıyor. Yani sadece doğalgazla ya da kömürle e, ısınamayacak e, 2026'dan sonra yapılan evlerde insanlar e, ya da bu aynı zamanda e, yani hem yeni konutlar için geçerli hem de ısınma sistemini yenileyenler için e, geçerli bu, bu durum. Ee, hibrit ısı pompaları kullanmaları ya da tamamen yeşil bir alternatif kullanmaları zorunlu olacak. Hibrit ısı pompası dediğimiz şey ne? Hani ben bu konularda çok bilgili değilim. Ee, araştırdığım kadarıyla şunu aktarayım. Umarım hata yapmıyorum Bu ısı pompası dışarıda havadan, topraktan ya da sudan ee, bir ısıyı alıyor elektrikle iletiyor e, bu konuttaki ısıtma sistemini ve bu işte ısıtmada ve sıcak su için kullanılabilen bir sistem. Hani elektrikte e, şey bir ener kaynaktan, yeşil bir kaynaktan sağlandığında neredeyse hani sıfır karbon emisyonuna bile sahip olabilecek e, bir sistem olduğu söyleniyor. E, 2026'dan itibaren dediğim gibi devreye girecek. E, hükümet bunun için hem bu ısı pompalarının üretimini teşvik için sanayiye hem de yeni ev yaptıranlara ve evini yenileyenlere, ısı e, sistemini yenileyenlere işte teşvik veriyor. Doğal gaz kullanımını %60 oranında Azaltacağını söylüyor Hollanda. Bazı uzmanlara bakacak olursanız yüzde 80'e 90'a kadar düşürebilecek bir sistem bu. Bu arada bu Almanya'da 2024'ten itibaren uygulanması planlanıyor. Birleşik Krallık'ta da 2025'ten itibaren. Ama bu arada uluslararası enerji ajansı şey demiş. Eğer ki 100 yılın ortasında sıfır emisyona ulaşma hedefimiz varsa 2025'ten itibaren hani şu anda bizim kullandığımız kombiler satılmamalı, bu sisteme e, geçilmeli e, diyorlar. Yani 2026 kimileri için e, geç diyenler de var. E, ama işte Hollanda medyasına baktığımızda da e, işte hani bunun yanı sıra iyi bir yalıtıma sahip evde bunlar anlamda olur. İşte hükümet e, Aynı zamanda şehirdeki elektrik şebekelerini güçlendirmeli gibi e, meseleler de tartışılıyor. Ama bu tartışmaya baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Yani e, insanların birebir günlük hayatında ve çok önemli bir şey. Fosil yakıtların kullanıldığı bir alan, teknik bir alan. Ve Hollanda toplu olarak yakın bir vakitte bunu dönüştürmeyi düşünüyor. ve Bunun teknik ayrıntılarını konuşuyor. Hollanda medyasına baktığımızda da gördüğümüz şey bu. Bu arada şey de söyleyeyim. Bu, bu adımların atılması, tabi Rusya'dan doğal gaz sınırlanması ya da genel olarak aslında doğal gaz fiyatlarındaki artış, enerji fiyatlarındaki artış bunlarla ilgili hani bu hem yeşil geçişi hızlandıracak bir sistem hem de cüzdanlarımıza fayda sağlayacak bir sistem diye sunuluyor. Evet, bu son derece önemli bir nokta. Ben e, senin söylediğin gibi bunun e, gene de Hollanda için ve diğer Avrupa ülkeleri için hala gecikmiş, çok daha erken alınabilecek bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama şeyi de hatırlatmak e, lazım herhalde. E, Bill McKibben bu konuların en önemli uğraşanı ve yazarı, aktivisti ve yazarı olan e, Bill McKibben'ın Aktivist, akademisyen ve yazar. Ee, özellikle şeyin Ukrayna savaşı açısından bu yeni teknolojinin ki ısı pampaları yeni e, ve işe yarar teknolojilerin Avrupalıların kendi evlerini gaz yerine elektrikle hemen ısıtabileceklerini ve bunu bir sonraki gelecek yaz gelecek kış gelmeden önce yapacağımızı yapabileceğimizi de gösterdi diye yazmıştı. Bu Rusya yani hem barışa hem de enerji sıkıntısına birinci derecede çözüm barış pompalarıdır diye daha şubat ayında yani 28 Şubat'ta yazmıştı benim hakkımda bunu Ukrayna Rusya'nın istilasının başladığı gün yanılmıyorsam yazmıştı ve e, şey diyor yeni teknoloji hem çalışabilir bir işleyebilen müşterik de e, ge gelecek kıştan önce bunu yapabilir çok büyük yardımcı olabilir Bu ve e, Putin'in gücünü de derinlemesine kısıtlayabilir çünkü o Avrupalılar deli gibi korkuyorlar işte bize evlerimizi nasıl ısıtacağız Rus gazı olmazsa vesaire korkuları vardı yani bütün son hesaplar mevcut elektrik şebekesinin Avrupa'daki 50 milyon ısı pompasını handle edebileceğini yani kullanabileceğini koyuyordu. Bunu o kadarını da bir yıl içinde gerçekleştiremeyiz ama zaten herhangi bir yüksek sayıdaki ısı pompası, yenilenebilir enerji teknolojisine geçiş Putin'in bu savaş gücüne büyük darbe indirecektir. Barışa hizmet olacaktır diye yazmıştı ta o zaman 3 ay önce 100 gün önce. Evet yani hani bir yandan şey işte bütün bu ısı pompalarının öncelikle hani üretilmesi gerekiyor sonra işte ev konutlardaki bu tesisatların yenilenmesi gerekiyor. Bir açıdan baktığınızda hani bu ha deyince olacak bir şey değil. Ama bir yandan da işte savaş koşulları ve hiç olmayacak diye düşündüğünüz şeyler oluyor. İşte kuzey yakın iki projesi rafa kaldırıldı. Hani Rusya'dan doğalgaz ithalatı da petrol ithalatına da yasak getirildi. Yani olağanüstü koşullar olduğunu teslim ettiğimizde ya da varsaydığımızda tüm bu adımlar hemen tıkır tıkır atılabiliyor. Dolayısıyla bu mümkün görünüyor. Bir de şey söylemek istiyorum. Yani mesela Hollanda'da 2026'dan itibaren fosil yakıt yani sadece fosil yakıt kullanımına bağlı olan sistemlerin kullanımı yasaklanıyor. Ama geçiş e, şimdiden başlıyor yani şimdiden işte yapılan evlerde ve yenilenen e, sistemlerde bunlar e, kullanılıyor e, ama dediğiniz gibi tabii biraz e, acele etmek gerekiyor galiba. Çok dar zamanda kısa paslaşmalar içindeyiz. Bu açık radyo açık rastle tatildeyken de yayınladığımız geniş çaplı makalesinde. Bir bu yenilenebilir enerji projesinin ne kadar ucuza ve kolay mal olduğunu, büyük gelişimler olduğunu da ortaya koyan incelemelerle doluydu. Bunun üzerinde tekrar konuşabiliriz tabii Evet, bu haftalık bu kadar diyim ben. E, Eurotopics bültenleri böyleydi. E, dinleyicilerimiz e, Eurotopics alt çizgi TR e, hesabından, Twitter'dan bizi takip edebilirler. Ya da Google'a Eurotopics TR yazdıklarında hemen bizim e, web sitemize ulaşıp günlük mail bültenlerimize de abone olabilirler. E, hepinizi bekliyoruz. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Hoşçakal. Çok teşekkürler. Çocuğum. Görüşmek üzere. Ligle...